İyi günler, benden de iyi günler. O, Karagöz'ün hayırdır elinde kitaplar ha? Evet elimde kitaplar. Ne iş? iş? Okuyacağım deme sakın. Yok turcusunu kuracağım kitabın. Sen ve kitap. Ne olmuş ben ve kitap şaşırdın. Hadi hadi anladın sen onu anladın. Anladım da anlamazdan geliyorum. Oldu mu? Hediye falan mı? Haa çocuğunundur kesin kesin. Sen daha fazla garip yorum yapmadan kafamın tasını arttırmadan söyleyeyim. Bunlar hava için. Ha hava derken bizim teyze kızı hava değil. Yanlış anlama. <gülüyor> Ay ben ölmeyeyim. imi. mi? Aman aman ne komik. <gülüyor> Ciddi devam etsen şaşırırdım zaten. Şşş Şaş çaş. şaş, bugüne bugün kitap kurduyum Alimallah. Başta hava demiştin. Ha doğru demiştim değil mi? Yani bizim karşı daire vardı ya boş. Evet boş. Hah. tutuldu yani. Tutuldu ki ne tutuldu. Geldi gıcığın. <gülüyor> ...tuhaf herifin biri, ha. oturdu karşımıza. Ha, tuhaf derken? Şimdi taşın diye onlar, biraz zaman geçti tabii. Bizim hanım hoş geldin'e gidelim dedi gittik. Adamın odası boydan boya kitap. Oh ne güzel. Sana güzel. Başladı üç beş hal hatırdan sonra, bilimden, milimden konuşmaya. O da güzel. O da, o sana daha güzel. O da, o da sana güzel. ...her laftan sonra bir kitap indiriyor. Güya bunları okudum ben diyor. O kitabı aldı, bunu bıraktı, bu kitabı aldı, onu bıraktı. Ben lafa gireceğim hanım her. Ne yapsam dedim şunun havasını söndürsem. Başladım kitapları saymaya. Niye? Dinle. Dedim ki burada var şu kadar kitap. Yaş kaç? 8. Sen her hafta bir kitap bitirsen, kitaplığın çeyreğe de. Ee ne dedi? Of anladı dedi, kem dedi. Yok bitirdim, yok okudum falan, kuru laf. Kafadan iyi hesap çıkartmışsın birader. Yahu ne hesabı salladım gitti. Aklı yarım adam bile inanmaz ona, boyundan büyük kitaplığı var, okumuşmuş Ha? E, okumuş olabilir, kara gözüm ne var bunda? Ha? bir tane de burada var ha. Oradakiler cinali kitabı değil acıya var. Şöyle şöyle aha kafam kadar kalın kitaplar. Olsun fark etmez. Tekniği var birader. Kalın bir kitabı bir gecede bile bitirebilirsin. Ben o kitabı bir gecede. Ben o kitabın sadece sayfalarını bile çevirsem sabaha kadar bitmez yahu. <gülüyor> o dediğim yönteme göre göz çok hızlı hareket ediyor birader. Sayfa çevirme ne ki? Neyse ne yahu. Göz öyle fıldır fıldır dönünce anlıyor musun peki? E, tabii tabii efendim. Vallahi bana sallamaymış gibi geliyor bunlar. Ben sana uygun bir zamanda gösteririm o tekniği kara gözüm. Hadi bakalım buradan buyur. Sen de mi biliyorsun hızlı kitap okuma tekniğini? Bilmez olur muyum birader bilmez olur muyum? Hani canımız okuma tekniğini biliyorduk. Seninle tanıştığımdan beri canımızı okudun da hızlı kitap okuma tekniğini bildiğini bilmiyordum bak. Ben sana bunların hepsini hızlı hızlı anlatacağım birader. Hızlı hızlı. Ya hızlı kitabı okuyunca böyle hayatta hızlı mı daha gidiyor? Niye böyle hızlı kitap okuyoruz? Daha hızlı anlıyoruz. Zamandan tasarruf ediyoruz birader. Devir zamandan tasarruf devri. Efendim geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse. Affola.